Boş, yaşam için teknoloji. Sinop'ta 22 milyar dolara mal olacağı söylenen nükleer santral projesi için Japonya ile hükümetler arası anlaşma imzalandı. İmzalar Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından atıldı. Başbakan Erdoğan, imza töreni sonrasında düzenlenen basın toplantısında Japonya'nın Mitsubishi firmasıyla katılacağı bir adımla birlikte Türkiye-Japonya arasında bu adıma atmış bulunuyoruz. Süreyi 10 yıl olarak değil bunu daha kısa bir süre kesmek suretiyle inşallah kısa sürede bitirelim dedik. Bu yatırım 22 milyar dolarlık bir yatırımdır. Bu yatırımın Türkiye'ye gelecek olması önemlidir dedi. Bu arada Sinop halkının %74'ünün nükleer santral istemediği göz önünde bulundurulduğunda bu kararın ve imzalanan anlaşmanın yerel meşruiyetinin olmadığı ve yerel halkın arzularına karşı yapıldığı aşikar. Ve yine Türkiye halkının %64'ünün nükleer santral istemediği göz önünde bulundurulduğunda imzalanan anlaşmanın da halkın arzularına rağmen bir dayatma olduğu görülüyor. Kaldı ki ülkenin 10 yıllık inşa ve sonrasında 30 yıllık işletme süresince Ve 20 yıllık da alım garantisiyle pahalı, tehlikeli ve kirli bir enerji türüne endekslemenin rasyonelde hiçbir gerekçesi yok. O zaman bu anlaşma niye imzalanıyor diye insanlar düşünecek. Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Japonya ve Fransa ile anlaşması üzerine Greenpeace Akdeniz'de planlanan santralin daha önce başka hiçbir ülkede inşaatına onay verilmediğini açıkladı. Japon, Mitsubishi ve Fransız Areva şirketleri tarafından kurulması planlanan reaktör, Atmeya 1'in inşaatına bugüne kadar başvurulan hiçbir ülkede onay verilmediğini açıklayan Greenpeace Akdeniz nükleer kampanyası sorumlusu Cenk Levy. Fukushima nükleer felaketinden sonra Japon endüstrisinin riskli ve denenmemiş projeleri gelişmekte olan ülkelere ihraç ederek piyasadaki yerini korumaya çalıştığını söyledi. Levy, Türkiye aynen Akkuyu'da olduğu gibi hiçbir ülkede onay almamış yüksek riskli bir teknolojiye ev sahipliği yapacak. 2012 yılında Atmeya 1 reaktörünün ana güvenliği, Lik özellikleri onaylandı. Ancak Fransa Nükleer Güvenlik Otoritesi daha sonra bu onaylamanın sadece pratik açıdan güvenilir olduğunu ve geniş kapsamlı teknik inceleme barındırmadığını söyledi. Bugüne dek hiçbir ülkede bu reaktörün kabul görmemiş olmasının da nedeni bu, dedi. Yeşiller ve Sol Gelecek eş sözcüleri Sevil Turan ve Arif Ali da Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santralle ilgili hükümetler arası anlaşma imzalanması sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı. Turan ve Cangı'nın örgüt Ziyaretleri kapsamında gerçekleşen Karadeniz turu sırasında Fatsa'da yaptıkları ve Japonya'da bulunan 54 reaktörden 52'sinin Fukushima felaketi sonrası kapatıldığının Areva ve Mitsubishi konsorsiyumunun Sinop'ta kuracağı Admiya 1 reaktörünün ise daha önce dünyanın herhangi bir yerinde denemesine dahi izin verilmediğini de vurguladı bu basın açıklamasında Sinop Fukushima olmasın. Diyorlar. Açıklamada halkın demokratik tercihine bırakılması gereken nükleer enerjinin ESPO ve ARHUS sözleşmelerini hala imzalamamış olan Türkiye tarafından böyle ikili uluslararası anlaşmalarla kurulmak istenmesine de onay verilemeyeceği belirtildi. Sadece güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı uçak Amerika Birleşik Devletleri'ni boydan boya geçmek için hazırlanan projenin ilk aşaması için San Francisco'dan havalandı. Uçak önümüzdeki haftalarda Phoenix, Dallas, St. Louis, Washington ve New York'a uğrayacak. Tüm enerjisini güneşten alan Solar Impulse Airbus A340 uçağıyla aynı kanat uzunluğuna sahip ancak ağırlığı sadece ortalama bir otomobilin ağırlığına eşit. 2015 yılında bir dünya turu yapmayı planlayan ekip Amerika Birleşik Devletleri'nin turnu ise 19 saatte tamamlamayı planlıyor. 4 motorlu uçağın kanatları ve gövdesi gün ışığında bir dizi pili doldurmak üzere tasarlanmış 12.000 güneş piliyle donatılmış. Solar Impulse'ın pilotluğunu bu projenin fikir babalarından Bertrand Piccard yapıyor. Piccard 1999 yılında dünyanın etrafını sıcak hava balonuyla dolaşan ilk kişi olarak tanınıyor. Bu yolculuk ise yakıtsız bir uçakla Amerika'yı boydan boya geçmek için yapılan ilk deneme. Solar Impulse'ın bu turu siyasetçileri ve iş dünyasının yenilenebilir enerji teknolojileri kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir projenin de parçası. Yolculuk süresince siz de canlı izlemek isterseniz live.solarimpulse.com adresinden uçağı takip edebilirsiniz. Çanakkale'nin Karabiga beldesinde 2008'den beri kurulması planlanan termik santrale karşı mücadele eden halk, santralin küllerinin depolanacağı tesisin çet bilgilendirme toplantısını engelledi. Toplantının yapılacağı düğün salonunun merdivenlerini dolduran ve kapılarını kilitleyen belde sakinleri, Çevresel Etki Değerlendirme toplantısının düzenleyecek yetkilileri de içeriye almadı. Toplantıyı engellemelerine rağmen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin toplantı yapıldı diyerek Tutanak tuttuğunu belirten Karabiga Çevre Platformu ve Biga Çevre Derneği usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karabiga Çevre Platformu sözcüsü Aslı Badem, müdürlük görevlilerinin halkı kandırarak kamu görevlisi değil, şirket görevlisi gibi hareket ettiklerini söyledi. Karabiga Belediyesi'ne yürüyerek binayı yumurta atan Karabigalılar ise belediye başkanı Muzaffer Karataş'a istifa çağrısında bulundu. Belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesine rağmen,